Açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri Dünya Okumak programından hepinize merhaba ben Aytaç Timur çok kanlı günlerden geçiyoruz hemen kuzey komşumuzda kirli bir savaş başladı Açık Radyo'da da bunu üzüntüyle günbegün gün, e, hem Ömer hem diğer arkadaşlar anlatıyorlar umarım tez zamanda yine bir barış iklimine döneriz bugün konuşacağız e, e, Kadıköy'den bir konuğum var programda. Kadıköy Bediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Leyla Hanım. Şimdi Leyla Hanım bir süredir benim dikkatimi çeken bir proje yapıyor. Ben de Leyla Hanım, gelin bunu açık radyoda konuşalım. Açık radyoyu dinleyen çok fazla Kadıköylü var. Belki, belki duymayanlar vardır, onlar da duyar. Çünkü bu benim çok önemsediğim bir iş. E, bostan yapmak, İstanbul'a bostanlar getirmek. Bostan benim için bir şehrin tekrar tarımsal üretimle buluşması için en önemli merkezlerden bir tanesi. E, aynı zamanda kişisel olarak da beni çocukluğuma götürüyor. Çünkü ben çocukken İstanbul'da e, annem bana bir e, o zamanlar poşet falan yoktu sepet verirdi. Böyle gider Bostan'dan alırdım meyvemizi sebzemizi. E, çünkü acaba badem öyleydi. E, müthiş bir şey. E, Leyla Hanım açık radyo hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Aytaçma. Şimdi benim takip edebildiğim kadarıyla iki tane bostanı açtınız değil mi? Ee, biraz bir süreçten bahseder misiniz? İnsanlar nasıl e, başvurdu? Bostanlar nerede? Öncelikle merhaba. Kadıköy e, bostanlarının aslında ilk çıkış e, noktası... E, İklim krizi ve e, bu e, Covid-19 salgınıyla aslında aklımıza bu düşünceler gelmeye başladı. E, yani dünyanın nereye gittiğini e, çok net olarak artık yavaş yavaş görmeye başladık ve biz ne yapabiliriz diye oturup düşünmeye başladığımızda Boston fikri ortaya çıktı. Buna uygun yerleri tespit ettik ve Şimdi çok Hı -hı. Siz başladığınızda Kadıköy'de bildiğin hiç bostan yoktu, değil mi? İlk kez yapılıyor. Kadıköy'de bostan yoktu, fakat kentte tarım anlamında Fenerbahçe'de bir topluluk bahçemiz vardı. Hı -hı. Ama burada çok sayıda, çok az sayıda bir gönüllümüz vardı. Onlar çok güzel bir takım çalışmalar yaptılar. Ee, ancak e, bunu biraz daha yaymak, Kadıköy'ün e, geneline yaymak istediğimizde, e, biraz daha nasıl genişletebiliriz dediğimizde Bostanlar fikri çıktı. E, aslında şehri, şehirde tarımın mümkün olduğunu biz e, iddia ediyoruz ve e, kentin ortasında Kadıköy gibi meskun, yerleşik bir alanda e, tarım yapılabileceğini, hatta bir buçuğa üç metre yani dört buçuk metrekare küçük alanlarda bile neler yetişebildiğini göstermek için. Hayretleri, hayretler için de göstermek değil mi? Evet. Yani? evet yani ve... Çünkü bu işi bilmeyenler hep şaşırıyorlar ama toprak o kadar bereketli ki yani bir fasulye küçücük bir fasulye bir sezonda işte 7 kilo fasulye verebiliyor. Bu inanılmaz bir şey yani. Kesinlikle ve 4,5 metrekarede neler yetiştiğine biz de inanamadık. <gülüyor> bizim bostanlarımızın e, açılışı 18 Eylül'de oldu. Yani kış dönemi sebzeleriyle başladık. E, tabii bizim düşündüğümüz... Bir dakika bir dakika Leyla Hanım oraya girmeyin. Çünkü benim önemsediğim anlatmanızı istediğim bir şey daha var. Sevgili dinleyiciler Leyla Hanım burada mimar. Yani diğer mimarlar şehri betona boğarken <gülüyor> Leyla Hanım e, Bostan açıyor. Yani bu İstanbul'da Bostan'ın mümkün olması fikri bile güzel değil mi? Biraz hani ondan söz etmenizi istiyorum. E, tabii tabii zaten aslında bu bir e, mimar olarak e, biraz da karşı duruş e, gibi. E, dolayısıyla da Kadıköy'ün özellikle de bazı bölgelerinin e, yanlış yapılaşması... ...ve e, işlenen bir takım kent suçlarının e, karşısında durmakla e, ilgili de bir şey aslında gerçekten. E, bizim zaten e, bu yönde çalışmalarımızın e, sebebi bu. Ve bostanlarımızın gerçekten bizim e, düşündüğümüzden çok daha fazla ilgi gördü açıkçası. Bir de e, çocuklarımız şunu bilmiyor... E, Domatesi mesela kışın yetişen bir sebze sanan çocuklarımız var artık hani bizler öyle değildik. Biz kışın kış sebzelerinin neler olduğunu, yazın yaz sebzelerinin neler olduğunu çocuklarımıza da bir yandan öğretiyoruz. Bu yönde örneğin mesela bizim gönüllülerimizin içinde çocuklarıyla birlikte gelenler var. Çocuklar kendileri geliyorlar artık bostana girdiğinde annesi elini bırakıyor kendi bostanını buluyor. Yani kendi sebze bahçesini buluyor. Gidiyor orada elinde minik bizim dağıtmış olduğumuz bir takım kitler vardı. işte kazma kürek. Minik kazmasıyla küreyle hemen bakmaya başlıyor. Ürününü hemen elinde makas kesmeye başlıyor falan. Yani gerçekten bu yönde çok faydalı bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Şimdi şu anda hali hazırda iki tane bostan var değil mi? Biri modada evet. ötekisi de Fenerbahçe'de. Peki kaç tane orada bostancı, bostancı mı diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Bostan gönüllüleri. Bostan gönüllüleri var. <gülüyor> e şi, biz... Bir de en merak edilen şey bunlar nasıl seçtiniz? Tabii. Hmm, tabii. Evet. <gülüyor> Biraz meşakkatli oldu o kısmı. E, bizim e, Fenerbahçe ve moda bostanlarımız ilk olarak açıldı. E, moda'da 80, Fenerbahçe'de 40 gönüllümüzle başladık. Bunların seçilme şartlarında sadece Kadıköy'le olmak ve 18 yaşın üstünde olmak şartlarımız vardı. Keşke gönül ister ki bütün İstanbul'a hitap edebilsek. Ama şu an için Kadıköy'le sınırlı kaldık. Aslında bizim projemizin adı her mahallede bir bostan olduğu için bunun her sezonda 2-3 bostan üzerine ilave etmeyi düşünüyoruz. Bostanlarımız 6 aylık sürelerle gönüllülere veriliyor ve e, ilk e, bostan e, gönüllülerini seçerken e, web sitesinde e, bostanlarla ilgili bir web sitemiz var bostan.kadiköy bostan.kadiköy.bel.tr e, bu web sitesi üzerinden e, online kayıt yapıldı gönüllüler buradan e, kayıtlarını yaptırdılar ve otomatik olarak ilk kayıt olan e, 80, 120, e, asil 120 yedek seçildi ama bu inanın ki 2 saat sürmedi <gülüyor> dolayısıyla e, tabi daha geç e, hani ben duydum bunu dur eve gideyim bir gireyim e, bir e, bostan sahibi olayım diyenlere için hüsran oldu e, bu da birazcık tabii tepkilere yol açtı. Şu anda biz iki bostanımızı daha yaz dönemi, koşu yolu ve Özgürlük Parkı'nın içinde Göztepe bostanlarımızı yaz döneminde hizmete açacağız. Yaz dediğiniz Mart mı? Biz Mart ayında hazırlıklarımızı yapacağız. 17 Nisan'da... Yeni bostanlarımızı ilave edeceğiz. O yeni bostanlarımızı açacağız. Mart ayı içerisinde de duyurularımıza başlayacağız. Yani, yani Nisan'da alanlar kış başına kadar bu bostanları tekrar kullanacaklar. Kışın evet. yeniden böylece. Evet, evet. Yani bunun sebebi de tabii altı ay. Daha çok Evet, yani. Çok iyi fikir bu esasında. Yani altı ay çok kısa bir süre gibi gözüküyor ama daha çok Kadıköy'le hitap edebilmek için. Bu şekilde yılı ikiye böldük hem de hani yaz sebzeleri, kış sebzeleri. İlk kez bu ay Mart ayında bir hasat şenliği düzenleyeceğiz. İlk ürünlerimizin hasadını yapacağız gönüllerimizle birlikte. Bu panellerle, eğitimlerle şenlikli bir şekilde bir hasat şenliği düşünüyoruz, düzenlemeyi düşünüyoruz. Ee, yeni sahipleri de bostanları. tabi bu arada bostanların kapasitesini de artırdık. Hem mevcut bostanların 40 e, kişi kapasiteli olan e, Kadıköy e, Fenerbahçe bostanımız 42 oldu. 80 kapasite olan moda bostan 120 oldu. E, koşu yolu ve... E... Nasıl, nasıl oldu kart mı çıktınız yani? <gülüyor> <gülüyor> ya biz şunu fark ettik. Aslında çok e, ilginç bir şey oldu. Ben bu annemi bostana getirdim. Ve e, annemin ay ne kadar güzel, harika yapmışsınız diyeceğini düşündüm. Annem köy çocuğu tabii. Bir sürü boş yer var burada, niye buraları böyle ziyan ettiniz diye annem bana çıkıştı. Gerçekten o gözle bir baktık, gerçekten o kadar çok boş yer ve o kadar çok isteyen gönüllümüz var ki. Biz bunu tabii görünce e, aralara ilave etmek şeklinde. Bir de kendi belediyeye ayırdığımız bostanları azaltıp gönüllere vermek şeklinde. Bir yola giriştik ve aslında bizim 120 olan kapasitemiz bu açılış tarihinden itibaren 267'ye çıkmış olacak. Yani 267 gönüllümüz faydalanmış olacak yaz dönemi bostanlarımızdan. Çok güzel gördüğünüz gibi yani daha eski insanları getirdiğiniz zaman bu toprak mevzusunda müthiş yol kat ediliyor. Çünkü duyuruyu online alınca biraz da bu yaşlı insanları... Acaba boş mu geçmiş olduk yani diye düşünüyorum. Çünkü onların böyle bir erişimi yok ya. Belki onlar için de bir, şey bir kontenjan alıp e, elle başvuru ya da başka bir şey düşünülebilir değil mi? Çok doğru söylüyorsunuz. Çünkü Bostan'da o gençlerle yaşlıların etkileşimi de e, yeni bir şey öğrenmek için bir fırsat. Çünkü İstanbul esasında bu anlamda bütün Türkiye'den daha e, e, iyi bir özelliğe sahip. Her yöreden insan yaşadığı için burada... O, o bir tanesi Adıyaman'da bilinen bir yöntemi getiriyor. Biri Bilecik tekini, biri evet. Rize Böylece o etkileşimsel bir öğrenme gerçekleşiyor orada. Bu da kim biliyor bunları? Yaşlılar biliyor. Çok Gençler biliyor. bunu YouTube'dan öğreniyorlar. Ama onlar deneyimden biliyorlar. Çok iyi biliyorlar. Ee, zaten şöyle, çok haklısınız. Ee, zaten bizden yaşlı bir insan böyle bir şey talep ettiğinde biz onları kırmıyoruz. Biz kendimiz belediye için ayırdığımız bostanlar dememizdeki gaye bu. Yani biz kendimiz ekelim de, biçelim de, onu yiyelim şeklinde değil. Bizden talep eden e, ihtiyaç sahibi, e, dediğiniz gibi sosyal medya ya da işte bir takım internet sitelerini kullanamayan yaşlı insanların talep ettiklerinde bizden rica ettiklerinde biz o bostanları, o rezerv bostanları zaten o şekilde ayırıyoruz. Onun haricinde e, yani internet duyurusundan başka çok fazla şansımız yok. Çünkü Sadece şunu değiştirdik bu dönemde. İlk başvuran yapmıyoruz. Başvuruları toplayacağız. Onları bir gün canlı yayında kura şeklinde Hı, belirleyeceğiz. Bu sebeple de o an işte olan, o an toplantısı olan, okulda olan vesaire insanların da şansını artırmaya yönelik. Bir de şunu yapıyoruz. Yaz dönemi başvurularında bir dönemlik kış dönemi başvuru yapan Kişileri, kap kişileri kapatıyoruz. Yani daha çok insan faydalansın Doğru, çok diye. <gülüyor> e, dolayısıyla da bu tür tecrübe edinip her dönemde farklı bir e, uygulamayla daha da iyiye gitmeyi istiyoruz. E, Açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri Kadıköy Belediyesi Kent ve Bahçeler Müdürü Leyla Hanım'la bostanlar üzerine konuşmaya devam edeceğiz ama burada Leyla Hanım da izin verirse bir şarkı molası verelim. Neredeyse açık radyoda bütün programcılar Sezen Aksu'ya bir selam gönderdiler onun bir şarkısını çaldılar ben böyle eziklendim çünkü hiçbir programda atlamışım ben ona böyle sevgimi saygımı ifade edemedim o yüzden bugün size Sezen Aksu'nun böyle çok eskilerden benim de çok sevdiğim Haydi Gel Benimle Ol şarkısını dinletmek istiyorum şimdi söz müzik Sezen Aksu'da. Açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri Sezen Aksu'dan dinledik, haydi gel benimle ol. Leyla Hanım'la bostanlar üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Leyla Hanım sabahleyin kızım bana dedi ki, baba bak marul 20 lira olmuş. <gülüyor> yani ben de şaşırdım yani gerçek mi değil mi bilmiyorum yani kızım orta bire gidiyor. Şimdi biz öteden beri şey iddia ediyoruz, esasında bu bostanlar böyle bir hobi yerleri değil. Burada insanlar gerçekten mutfaklarını mutfaklarını, sebze ihtiyacını karşılayacak kadar eğer doğru bilinçli ekim yaparlarsa tamamını çok küçük topraktan alabilirler. Çünkü toprak çok verici, çok bereketli. Yeter ki siz doğru teknikleri bilin. Örneğin permakültürü uygulayın. Anadolu'nun kadim tarım bilgeliğini uygulayın. Bilge tarım deniyor ona. O zaman gerçekten yani marulun 20 olması ne demek? Bu bir yandan da e, aile bütçesine önemli bir katkı e, patlıcan bu yazın e, herhalde 15-20 lira olacak bu gidişle bilmiyorum yani ne kadar olacak ama Yani şu anda tabi seradan geldiği için gerçek fiyat değil ama ya da keza domates öyle O anlamda şimdi bu bostanlara neler ekiliyor e, bir de bu insanlar tohumu fideyi nereden buluyor biraz da bundan sözler misiniz lütfen Tabi e... Şimdi dediğimiz gibi bir dönem tecrübemiz oldu ve kış sebzeleriyle oldu. Bu tohumları biz dağıttık, fideleri dağıttık ve herhangi bir ücret almadık. Bostanlarımızın da herhangi bir ücrete tabi değil. Tamamen gönüllülerin gelsinler, kendi sebzelerini yetiştirsinler. Sizin dediğiniz gibi bu permakültür... Ee, olgusunu e, özümsesinler, orada bir topluluk bahçesi mantığında e, birbirlerine ürün versinler. Gerekirse hasat şenliğinde zaten muhtemelen birbirlerine ürün verecekler, tohum verecekler vesaire. Bizim amacımız buydu, çok büyük ölçüde de amacımıza ulaştık. Biz bostanlarımızda görüyoruz, birbirini hiç tanımayan insanlar, Artık birbirleriyle sohbet ed eder hale geldiler. Komşuluk katkı değil mi? Kesinlikle böyle bir katkısı oldu. Çünkü e, artık insanlar e, yan komşusunu tanımıyorlar Tabii. böyle bir dönemde. Çok, çok bu çok bu çok önemli gerçekten. Yani bu tanışıklığın böyle evrilmesi bir yandan da hemşirlik bilincinin gelişmesi değil mi? Kesinlikle. Yani? Zaten yerel yönetimlerin aslında görevlerinden biri de bu. Yani yerel yönetimler e, Sadece artık anlayışlar çok değişmesi lazım. Sadece işte yol, kaldırım, park yapmak değil konu. Biraz da aslında bu eski sosyal yaşamı, mahalle kültürlerini geliştirmek, insanları daha tarıma yönlendirmek gibi bir takım misyonları olması gerektiğini düşünüyoruz. Biraz anlayışları değiştirmeye çalışıyoruz. Ee, neler ekildi bizim bostanlarımızda neler yetişti kış döneminde aslında her şey yetişti yani e, o kadar bol marul o kadar bol tere e, işte taze soğan e, dereotu e, kişniş e, bunun yanı sıra e, birçok arkadaşımız bir karnabaharın nasıl e, aslında yetiştiğini gördü e, brokoli karnabahar, e, lahana. Havuç, e, turp bol bol e, bu hem kök sebzeler hem e, şu anda e, aklıma gelmiyor ama inanın ki tek bir bostanda yani dört buçuk metre karede e, ona yakın çeşit yetişti. Gerçekten hani bu şekilde oldu ve hiç o kadar verimli oldu ki e, ürünler alın alınıyor bir bakıyoruz e, tekrar Fışkırmış, yetişmiş <gülüyor> ve e, gerçekten e, bütün e, gönüllerimiz çok mutlu. Hatta bir e, size anlatayım, gönüllerimizden bir tanesi bir çift e, bebeklere olacaktı, e, eşe ha, hamileydi ve e, ismini Ege koyacaklarmış. Bir tabela yapıp asmışlardı Ege'nin bahçesi diye ve Ege şimdi doğdu. <gülüyor> <gülüyor> Ee, ürünler yetişti şu an hasat olacak bu arada Ege doğdu vesaire o kadar güzel bir takım e, renkler oluyor ki o kadar güzel e, bir, e, böyle sanki kısa filmler e, çekiyormuşuz gibi aslında her bostan bir hikaye e, her sebze bahçesi bir hikaye e, artık onları da çok iyi tanıyoruz Sabah işe gitmeden önce, toplantıdan önce gelip bostanlarına bakıp ürünlerini alıp işe gidenler dersiniz, akşam uğrayanlar dersiniz. Gerçekten ben amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum. İnşallah çok daha fazla kişi de bostanlardan faydalanacak, bunları yaşayacak. Leyla'nın çok teşekkür ediyorum. Programda sonuna geldik. Bu arada böyle siz tat, tatlı anlatırken e son olarak bu başvuru ne zaman açacaksınız? Onu da bir söylerseniz kaçırmasın insanlar. E, şu anda biz daha çalışmaları henüz yapıyoruz. E, o, o nedenle size tam başvuru tarihinin hangi tarihte başlayacağını e, söyleyemiyorum. Ama Mart ayının e, 15'inde e, yani o, Mart 10 Mart'tan itibaren web sitesine bakarsanız ee, başvuruların başlayacağını göreceksiniz. Şu anda tabii ki çalışmalarımız hala sürdüğü için e, açılış tarihi ve başvuru tarihi ilgili tam tarih veremiyor. Ama hasat şenliğinin tarihi belli değil mi? Onu veriyorsunuz. Evet, hasat şari, ta, e, hasat şenliği 20 Mart'ta olacak. Onun da çalışmaları devam ediyor. Tamam. 20 Mart'ta hasat şenliğine herkes Kesinlikle gelebilir. <gülüyor> Değil mi? Bostanları görebilir, bostancılarla tanışabilir. Çok teşekkür ediyorum Açık Radyo'ya geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Ee, umarım gerçekten her mahalleye bir bostan açabilirsiniz. İnsanlar da doya doya istediği şeyi yetiştirirler. Bu toprağa dokunarak doğa eksikliği sendromunu giderebilirler. Mutluluk. Hormonlarının seviyesini arttırabilirler. <gülüyor> Biz de tabii ki. <gülüyor> bir sonraki dönemde de Fikirtepe'yi düşünüyoruz. Bu da çok bence önemli. Yani Fikirtepe'nin o e, kozmopolit yapısı, e, eski mahalle kültürünün git e, yavaş yavaş bitiyor olması ve orada gökdelenlerin yapılıyor olması, hiç istemediğimiz bir sürecin gelişmesi. Biz buna bir orada yaptığımız bir e, parkla e, birazcık daha e, ha, nefes aldırmak istedik. Ee, kış döneminde de bir büyük bir bostanla orada yine bu e, kentleşmeye tepkimizi koymayı düşünüyoruz. Harika, çok çok iyi işler yapıyorsunuz dediğim çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ee, çok teşekkür ederim. Kaun sevgi dinleyicileri umuyoruz ki her belediye böyle bostanlarla şehri donatır biz de hiçbir sıralara kuralara girmeden istediğimiz bostanda istediğimizi yetiştiririz. dünya okumaktan bu hafta böyle bir sonraki programda görüşmek üzere Ben Aytaş Timur herkese barış dolu esenlikli bir hafta diliyorum Hoşça kalın